Babamın söyledikleri benim sorumun yanıtı değildi. Ama onunla yetinmek zorundaydım. Zaten babam ağır öksürüğe yakalanmıştı. Sık sık da Stefan'ı anıyordu. Neden Anton'u değil de Stefan'ı aradığını bir türlü anlamıyordum. Ama son günlerinde rüyada konuşur gibi... Büyük savaştan döndüğümde sen yoktun. Pani daha yeni yürüyordu. Anton kocamandı. Anton koşarak yanıma gelince... O da eğri büyülü bacaklarıyla bana doğru koştu... O ağır kaputumu koklayınca ağlamaya başladı, gözlerinden ser gibi yaşlar akıyordu. Annen kucağına alınca sustu. Sonra yavaş yavaş alıştı. Ama ben onun ağlamasını bir türlü unutamadım. Geceleri onun ağlamasıyla avunduğum bile oldu, diye anlatınca, neden Anton değil de Stefan, ancak o zaman anlayabildim. Simon ucu eğri bıçağıyla yağlı porsuğun derisini kaşla göz arasında yüzdü. Kav toplayan arkadaş elindeki kav'u göstererek ateş yakalım mı diye sordu. Simon parçaladığı porsuktan bizlere birer parça et dağıtırken, ben porsuğun ısırdığı arkadaşın kolundaki yarayı sarıyordum. Kav toplayan arkadaş ateş yakmaya çalışırken, ötekilerden bazıları Simon'un verdiği eti çiğ çiğ yemeye başladılar. Simon onlara, öyle çiğ çiğ yemeyin, yağlı et midenizi bozar dediyse de bazıları bilgiç bilgiç, ''Biz savaşta pişmemiş yemekleri yemeye alıştık bir şey olmaz.'' diyerek çiğ eti yemeye devam ettiler. Simon sözünün dinlenmemesine içerledi. Öfkeyle bağırdı. ''Bu et çok yağlı, çiğ yenmez. Eğer hastalanan olursa yolda bırakır gideriz.'' Bir sürede burnundan soluduktan sonra eğri bıçağıyla sivrilttiği bir dala taktığı ile et parçasını döndüre döndüre pişirdi. Arkadaşın yarasını sardıktan sonra... Biz de birer dal kesip sivriltik, etlerimizi taktık ve simon gibi pişirmeye başladık. Et gerçekten çok yağlıydı. Yağ damlaları ateşe düştükçe cıs diye ses çıkıyordu. Sabırsızlıktan iyice pişiremediğimiz etlerimizi iştahla yerken yağmur yağmaya başladı. Yağmur hızlanınca ağaçların gövdesine sığındı. Biz ıslanmamak için uğraşırken çok yakınımızdaki bir ağaca yıldırım düştü. Bir anda her yanımızı yıldırımın parlak ışığı kuşattı. Hepimiz korkuyla bağırarak karşı yamaca doğru koşmaya başladık. Ama bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun ıslattığı çimenler... ...çok kaygan olduğu için iki adımda bir yuvarlanıyorduk. Yokuş yukarı gideceğimize hepimiz dereye doğru kayıyorduk. Ancak aşağılardaki iri gövdeli çam ağaçlarına tutunarak durduk. Islanan ellerimizi kurulamaya çalışırken Simon yanıma geldi... Omzuma tutunarak Galguçi herhalde ormanda kaybolacağız Dedi alçak bir sesle Yüzüne ciddi ciddi baktım O da bana bakarken Baksana günlerdir yoldayız Bir yere varamadık Her tepeden sonra yeni bir tepeyle karşılaşıyoruz Biz köyden baktığımız zaman Dağlar bu kadar uzak görünmüyordu diye Sürdürdü konuşmasını Ben niyetini anlamak için Geride dönemeyiz dedim Anlatmak istediğini iyi anlamış olmalıydım ki Yüzüme bakarak ''Haklısın'' dedi. Sonra da önden yürümeye başladı. Okulda öğrendiklerimden çok hoşlanıyordum. Çok hevesli olduğum için evde de Anton'la ders çalışıyordum. Bazen çok can sıkıcı oluyordum ama Anton çok sabırlıydı. Sorduğum bütün sorulara yanıt veriyor, yorulunca koltuk halklarımı gıdıklayıp güldürüyor, sonra da epeyce yorulduk Ali, artık kafan almaz, biraz dinlenelim, sonra yine çalışırız diyerek beni başından salıyordu. O kalkıp yanımdan gidince ben ellerimle kafamı ölçüyordum. Gerçekten de kafam Anton'un kafasından çok küçüktü. Ama Stefan'ın kafası benim kafamdan da küçüktü. Herhalde onun kafası daha az şey alırdı. Ama bu doğru değildi. Çünkü o öğretmenin söylediklerini herkesten çabuk öğreniyor, zor sorulara da en doğru yanıtı o veriyordu. Fakat ne kadar da doğru yanıtları verse öğretmenimiz Stefan'ı sevmiyordu. Yalnız onu değil, beni de sevmiyordu. Sanırım beni öğrenmeye iten de buydu. Çok öğrenirsem öğretmenimin beni seveceğini sanıyordu. Bir bahar günü son dersimiz bitmek üzereydi. Büyük sınıflara ders veren bir öğretmen içeri girdi. Dudaklarıyla dişleri birlikte gülüyordu. Böyle gülmesi çok hoşuma gitti. Ona baktıkça ben de kahkahayla gülmek istiyordum. Ama öğretmenimiz kızar diye kendimi tutmaya çalışıyordum. Bir süre kendimle mücadele ettikten sonra... ...tam kocaman bir kahkaha verecektim ki... ...dudakları ve dişleri gülen öğretmen... ...çok değişik bir ses tonuyla konuşmaya başladı. ''Çocuklar, güney cephesi de dağıtılmış. Savaş gerçek anlamda bitiyor.'' ''Şimdiye kadar babaları gelmeyenlerin babaları da ilk trenle Sopron'a gelecek.'' dedi. Ben her şeyi unutarak kapıya doğru koştum. Öğretmenimiz kapının yanında olduğu için beni gömleğimin yakasından yakaladı. Eskimiş gömleğimin yakası yatıldı. Öğretmenimiz elinde kalan gömleğimin yakasına bakarken zoraki gülümsedi. Biliyordum başka çocuklar olsaydı yakalarından tutmazdı ama beni sevmediği için böyle yaptı. Kötü kızgın bir sesle de, ''French, daha zil çalmadı. Hadi bakalım doğru yerine, otur.'' ''Acele etmene gerek yok. Daha annen Almanların çiftliğinden gelmemiştir.'' dedi. Suratına ciddi ciddi baktım. Zoraki gülüyor ve benimle alay ediyordu. Büyük olsaydım öğretmenimizin o alaylı gülümsemeyle kasılan dudaklarını kanatırdım. Yerime otururken Stefan'a baktım. Hiç sevinmemişti. Bütün çocuklar sınıfı birbirine katıyordu ama o pencereden dışarı bakıyor... Gülümsemiyordu bile. Babamızın gelmesine sevinmiyordu herhalde. Sevinseydi o da diğer çocuklar gibi sevinirdi. Sevinmediği için ona kızdım. Hatta öğretmenimizin bana böyle kızmasının nedeni de oydu. O her zaman benim sevinçlerimi böyle yarım yamalak ederdi. O kızgınlıkla bir Stefana bir de öğretmenimize bakıyordum. Öğretmenimiz yine alay edecek diye ödüm kopuyor, öteki çocukların sevinçlerine bile katılamıyordum. Ama zil çalınca eve kadar koşacaktım. Belki Stefan da koşardı. Ama ben ondan önce eve varmalıydım. Bu güzel haberi anneme ben vermeliydim. Annemin sevinçle beni kucaklamasını ve gerçekten gülümsemesini görmek istiyordum. Kapıdan erken çıkabilirsem Stefan bana yetişemezdi. Ben de ondan önce varırdım eve. Zil çalar çalmaz kapıya doğru koştum. Ama diğer çocuklar da koştuğu için kapı tıkandı. Hiçbirimiz çıkamıyorduk. Büyük çocuklar bizi kenara itip yolu açtılar. Onların içinde Stepan da vardı. Biz küçükler birbirimizi iterken onlar dışarı çıkmışlardı. Artık yapacağım hiçbir şey kalmamıştı. En iyisi Margaret'i bekleyip onunla babam üzerine konuşarak eve gitmekti. Nasıl olsa Stepan benden önce eve varacaktı. Margaret sınıfından çıkınca hemen yanına koştum. Duydun mu Margaret? Babamlar geliyormuş dedim. Margaret omuz silkeleyerek, askerlerin geleceği doğru ama babamın geleceğini nereden biliyorsun diye biraz da kaygısızca konuştu. Ben şaşkın şaşkın ama o dişleri gülen öğretmen söyledi, bugüne kadar babası gelmeyen herkesin babası gelecek dedi. Benim dişleri gülen öğretmen diye söylemem Margaret'in çok hoşuna gitti. Dişleri gülen öğretmen diyerek başladı kahkahayla gülmeye. Beni çok sevdiğine inandığım Margaret'in da benimle alay ettiğini düşünüyordum ki, Stefan çocuklardan ayrılıp yanımıza geldi. Gelir gelmez de popoma kuvvetlice bir tekme vurdu. Ben belim koptu sandım. Margaret'e sarılarak ağlamaya başladım. Margaret elindeki bezden çantayı Stefan'a attı. Stefan gülerek çantayı havada yakaladı, sonra da elinde sallaya sallaya yürümeye başladı. Ben bir süre ağladıktan sonra sustum. Popomun ve belimin ağrısı da geçti. Margaret'in elinden tutarak yürümeye başladım. Anton da okuldan çıkmış gülerek bize doğru geliyordu. Koşup boynuna atılmak... ...babamın geldiğini kulağına bağıra bağıra söylemek istiyordum ama... ...Margaret'in de elini bırakmak istemiyordum. Stefan'ın ağır ağır yürümesi de hoşuma gidiyordu. Demek ki anneme önce haber vermeyi... ...düşünmüyordu. Ben verecektim bu güzel haberi anneme. Ama ya babam eve gelmişse... Sadece eski bir fotoğrafından anımsadığım babamı kafamın içinde canlandırmaya çalıştım. Ama bir türlü benim istediğim babam olmadı. Köyün evlerini arkada bıraktığımızda sıcak baharın can verdiği yeşil ağaçlar yolumuzu gölgeliyordu. Ben ağaçtan ağaca koşarak öne geçtim. Stepan'a çaktırmadan evimize önce varacaktım. Ağaçlar arasında oynuyormuş gibi yaparak epeyce ilerledim. Artık bir solukta eve varabilirdim. Stefan'ın yetişemeyeceğini kestirince kararımı verdim ve koşmaya başladım. Stefan'ın solumasını çok yakınımda duydum. Dönüp bakmama fırsat kalmadan okulun bahçesinde vurduğu gibi bir tekme daha vurdu. Tekme yine aynı yere rastlamıştı. Acıyla kıvranıp olduğum yere oturdum ama çok da öfkelendim. Yerden aldığım bir avuç toprağı Stefan'ın suratına attım. O, Kör oldum diye bağırınca içim titredi, korktum. Kalkıp boynuna sarılıp kör olma kardeşim diyecektim ki, o gözlerini silip beni kolumdan yakaladı ve savurdu. Yolun sert zeminine çarptım. Daha yerimden kalkmadan o yine kuvvetlice bir tekme daha vurdu. Hıçkırarak ağlamaya başladım. Ben hıçkırdıkça o beni savuruyor ve söyleniyordu. Kolum bir taşa çarptı, taş kolumu kesti. Oluk gibi kan akmaya başladı. Ben kanı görünce kolun koptu sandım. Daha kuvvetlice ağlamaya başladım. Margaret ile Anton bize doğru koşmaya başlayınca Stefan beni bırakıp eve doğru yürüdü. Margaret her zaman yanında bulundurduğu renkli mendilini çıkararak kolumu bağladı. Akan kanın hızı biraz kesildi ve azaldı. Ama benim başım dönmeye başladı. Benim başım mı dönüyordu yoksa çevremdeki ağaçlar mı dönüyordu bilmiyordum. Anton beni kucağına aldı. Yamalı gömleği kanlandı. İkisi de Stefan'a bağırarak kızdılar. Ben ağlamaya biraz ara verip içimi çekerek ''Beni öldürecekti.'' dedim. Margaret yanağımı okşadıktan sonra ''Gali, o seni hepimizden çok seviyor. O seni öldürmez.'' diye beni teselli etmeye çalıştı. Ben biliyordum. Kimse inanmıyordu bana ama o beni öldürecekti. Margaret'a bakarak ''Sen bana inanmıyorsun.'' dedim. Margaret yine yanağımı okşayarak ''Gali, elbette sana inanıyorum.'' dedi. ''O zaman doğru söylüyorum. Beni öldürecekti.'' Anton, Gali çok korktuğun için öyle düşünüyorsun. O seni hiç öldürür mü? O hepimizden çok seviyor seni dedi. Ben biraz da kızgın, sen beni az mı seviyorsun diye sordum. Anton burnundan gülerek, Gali elbette çok seviyorum ama o benden de çok seviyor seni dedi. Hayır, o beni sevmiyor, o beni öldürecekti, babam gelince söyleyeceğim. Margaret bir kez daha yanağımı okşayarak, babam gelince hemen şikayete mi başlayacaksın diye sordu. Margaret hep böyleydi. Hep konuşmanın önünü keserdi. Margaret'in babam demesiyle birlikte... ...yine babam girdi düşüncelerime. İnip eve doğru koşmak isteğiyle... ...Anton'a beni yere bırakmasını söyledim. Ayağımı toprağa basar basmaz... ileri doğru hamle yaptım. İki adım atar atmaz da yere yuvarlandım. Kardeşlerimin... ...beni kaldırdığını hayal meyal anımsıyorum. Gece yarısında uyandığımda... ...annemin ağladığını... Margaret'in de uyumadan oturduğunu görünce korktum. Aklıma ilk gelen babam oldu. Yoksa babama mı bir şey olmuştu? Annem bizim yanımızda hiç ağlamazdı. Biliyordum saklı saklı ağladığını ama bizim yanımızda hiç ağlamazdı. Onu çok seviyordum. Ağlamasını istemiyordum. Kalkıp boynuna sarılmak istedim. Ama hareket eder etmez kusmam geldi. Midemde ne varsa hepsini annemin yatağına kustum. Margaret yetişip başımı tutmasaydı kafamın üzerine düşecektim.